Merhaba izleyenler. Umarım iyi bir pazar geçiriyorsunuzdur. Bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Benim özel bir konum var. Kendisini mutlaka tanıyorsunuz. Profesör Doktor Şengör. Eminim tanıyorsanız onu daha ziyade bir jeolog olarak, bir bilim insanı olarak tanıyorsunuz. Bugün ama biz depremden bahsetmeyeceğiz. Yaşamın değişik boyutlarında bir sohbet oluşturacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Ee, kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben onur duydum beni davet ettiğiniz Ben teşekkür borçluyum size. Sağ olun efendim. Şimdi şöyle çocukluğunuza dönüp baktığınızda sizin hayatınızı etkileyen önemli insanlar, önemli ortamlar, etkileşimler olmuş. Evet. Ben onunla böyle başlamak istiyorum. Ve çünkü o kadar temel etkileşimler olmuş ki ömür boyu sizin hayatınızı etkilemeye devam etmiş. ilişkilerinizi evet. böyle kurduğunuz, bırakmak istemediğiniz bir maya oluşmuş orada. Hocam, içinde benim kere, içine doğduğum ailenin tabii çok büyük bir etkisi var. E, bu aile Rumelili bir aile. Bir kere çok dil konuşulan bir aileydi. Yani i̇lk benim gördüğüm dünyada birden fazla dil olduğuydu. Çünkü kendi aralarında başka bir dil konuşuyorlar. Bizlerle başka bir dil konuşuyorlar. İkincisi, varlıklı bir aile olduğu için çevre gelişti. Ve bu çevre içerisinde bahsettiğiniz gibi enter enteresan insanlar vardı. Bu enteresan insanların aileyle olan etkileşimlerini hem gözleyebiliyordum, bir de benimle olan etkileşimleri vardı. Ve e, bu insanların bana vermiş oldukları bir düşünce rahatlığı oluştu diyeyim Evet. yani belli kalıpların dışına çıkabildim büyük bir hızla ve ben bu kalıpların dışına çıktığım zaman aile hiçbir tepki vermedi o çok enteresan yani ne e, ya böyle saçma iş olur mu ya sakın canım bu adam delidir bunun peşine gitme falan böyle şeyler demediler hmm. e, bilakis bu kişilerle benim dostluk etmem yani dostluk denebilirse işte 14 yaşında bir çocuğun 60 yaşında bir insanla konuşmasına ne denirse bu, bu iletişimi desteklediler. İşte bu kişilerden bir tanesi Baha Beydi. Evet. Mustafa Bayat'ın Gürfırat. Mustafa Bayat'ın Gürfırat benim tanıdığım en kritik düşünen, en kültürlü insanlardan biriydi. Kendisi bir bayakabucunlu oğlu olarak dünyaya gelmiş, salacakta. Ondan sonra babasına, babasının kendi entelektüel yaşama aldığı tavırdan hoşlanmayıp evden kaçmış adam. Yani işte Atatürk zamanında Nahye Müdürlüğü'ne kadar yükselebilmiş çünkü üniversiteye gidememiş. Evet. O çok ağrına gitmiş ama kendini öyle bir yetiştirmişti ki ve o kadar zeki bir adamdı ki ben ondan bir kere her şeyi sorgulanabileceğini öğrendim. Tabu yok. Yani mesela bizim ailede Atatürk'ü sorgulayamazsınız. Mümkün değil. Evet. Efendim mesela Baha Bey'den ben onun hiç sorgulanabileceğini öğrendim. Evet. Evet. Yani din... E Ailede ben dini sorguladığım zaman canım yapma etme falan diyorlardı yani günahdır milas yani. annem günahdır falan diyordu yani evet. hiç unutmuyorum 67 adamızda depreminde ve anneanneme gittim ben sana anlatayım nasıl oluyor bu deprem dedim mare hayvan dedi dua etti dedi yani bu tip reaksiyonlar yok değildi ama hiçbir zaman diye almamı ima etmediler evet. dolayısıyla çok rahat büyüdüm ondan sonra hava kuvvetleri karşıma çıktı. Ha evet. Ve 5 yaşında çıktı yani. Beni 5 yaşında üniformaya soktular. Maskot olacaksın. Tabii bir oyun. Fakat hocam oyunun karşı taraf tarafından ciddiye alındığını görünce çocuk oyunu niye oynar? Gerçekmiş gibi düşünür onu. E karşınızdaki de sizinle birlikte oynarsa... Bu oyun bambaşka bir boyut kazandı. Kesinlikle. Yani e, bana uniforma giydirildi, işte selam vermesi, hazır olda durması öğrenildi falan. Ben ilk girişimi nizamiyeden yanlış yaptım. Canım çocuktur, kimse demedi. Yani Koyuncu oğlu binbaşı, o zaman binbaşıydı, albaylıktan daha sonra emekli Nuri Koyuncu. Ulan piç kurusu biz sana ne dedik arkamdan bağırdı. <gülüyor> yani ki yanında dedem vardı. Evet. Dedemin yanında bana bir şey söyleme, kimseye evet. haddi değil, babam Ama... dahil. Evet. Yani dedim kıkırı çıkarmadı. Yani i̇lk zılgıtı yedim? Daha evet. nizamiyeden girmeden. <gülüyor> yani ondan sonra e, bu kişilerin arasında, yani ben hatırlıyorum işte üst temel rütbem vardı. Asıl baylar selam veriyorlar. Babamdan büyük adamlar. Fakat baktım ki onlar da benim beraber oynuyorlar bu oyunu. Beni ciddiye alıyor. Evet. En önemlisi bir gün e, kitapta da yazdım. Koyuncu albay beni çağırdı işte koyuncu binbaşı o zaman. Bayrağın üzerinde bana yemin ettin. Evet. Ve o yeminin arkasından dedi ki bak Celal şimdi artık sen dedi hava kuvvetlerinin bir zabitisin. İşte yalan söylemeyeceksin, onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, ana babana karşı gelmeyeceğim işte komutanlarını dinleyeceksin falan. Ama en önemli şunu söyledi, sen dedi artık hava kuvvetlerini temsil ediyorsun. Seni dedi birisi gördüğü zaman bir hava zabitini görmüş olacak. Bunu unutma dedi. Şimdi beş yaşında bir çocuğun omuzlarına bütün hava kuvvetlerini yüklüyorsun. E şimdi ben evimde görüyorum ki gelen insanlar arasında korkunç saygı, büyük bir saygı görüyor askerler. Hı -hı. Yani anneannem eve hayvan sokmayan kadın, Hı -hı. İrfan Tansin'in eşi İhsan teyze elinde finosuyla geldiği zaman kimse kıpkıymış. Evet. Yani ben orada diyordum ki ya benim anneannem yani ailedeki değil mi dedemle beraber en üst seviyedeki insanlar bunlar, komutan bunlar ama onların da bir üstü var demek. Evet. <gülüyor> Ve onların üstü. Mavi uniforma ile geliyor yani. evet. Bu a, tabii çok önemli bir etki yaptı. Kesinlikle. Daha sonra 13 yaşından itibaren e, o zaman eğitim yurtu atmacık kıtası olmuş olan kıtanın içine gittiğim zaman da bana kaliteli iş nasıl yapılır öğrettiler. Yani bir iş verildiği zaman. Ne kadar önemli? He, birisi bunu sorguları öğrendim ben. Evet. Size bir iş verildiği zaman zamanında yapacaksınız. Elinizden geldiği kadar iyi yapacaksınız. Yapmadığınız zaman. Bunun bir karşılığı var. Evet. Ne kadar önemli. Bu kadar önemli. Ve ben çok sıkı bir zılgıtı hayatımda ilk defa hava kuvvetlerindeyim. Ama yani çok da ciddi Zılgıtı çeken de kıdemli başçavuş Feridun Tuncel. Bakın hala ben babamdan öyle zılgıt yemediydim. Ve birdenbire Feridun abi bana şunu öğretti. Babamın, dedemin, dayımın, anamın, parası, polu, cemiyetteki her hiçbir şey ifade etmiyor. Ben kendimden sorumluyum. Amerika'ya giderken Feridun abiye gittim evine, elini yöptüm öyle. <gülüyor> Çok önemli. Ne kadar önemli, ben kendimden sorumluyum. Evet. Hava kuvvetleri bana bunu öğretti. Evet. Sen, yani arkanda, sen bir halt ettiğin zaman seni kurtaracak adam yok. Evet. Kendi evet. sorumlusun. Evet. Değerli izleyenler, bir bilim adamının serüveni. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Ben bu sohbeti bu kitaba dayanarak oluşturuyorum. Çok zevkle okudum. Ve umarım siz de bu tadı alırsınız. Şimdi Asım oğlunuz dediniz ki onunla ilgili biz askerlik arkadaşıyız. Evet. Çünkü <gülüyor> evet <gülüyor> sizden dinlemek <gülüyor> istiyoruz. Efendim askerlik arkadaşıyız şu bakımdan askerlik arkadaşıyız. Asım'ın gözünde, her çocuğun gözünde otorite anne ve babadır. Evet. Dolayısıyla otoriteye itaat, otoriteye isyan, otoriteden korku, bütün bunlar anne ve babaya karşı gelişir. Evet. Ve anne ve babayla çocuk arasında belirli bir sevgi veya belirli bir itişme, evet. belirli çağlarda olur. Evet. Ee, şimdi Asım, e, küçükten itibaren tabii evde bir kere silahlı kuvvetlere karşı çok büyük bir saygı olduğunu gördü. Evet. Eve gelip giden komutanlarımıza benim ve eşimin gösterdiği saygıyı gördü. Şimdi siz benden daha siz psikologsunuz. Herhalde Asım'ın kafasında da aynen benim kafamda oluştuğu gibi benim annemin babamın üzerinde de bir otorite var. Evet. Ve annem babam da bu otoriteye tabi. Evet. İmajı oluştu. Evet. Daha sonra Sayın Orgeneral Ergin Celesin, 23. Hava Kuvvetleri Komutanımız. Bir akşam eve geldilerdi. Yemeğe geldilerdi. Eşiyle birlikte. Ee, Celesin Paşa Asım'ı aldı. Asım'ın simülatörleri vardı. Işte, tayare ile uçuruyor falan. <gülüyor> Beraber bir uçuş yaptılar. Ben şuna şahit oldum. Ee, Celesin Paşa oturdu. işte bir tayare seçin falan dendi. Asım'ın simülatörünün pedalları gelmemişti henüz. Levyeyi sağa sola kımıldatmak bastasıyla istikamet dümenini kumanda edebiliyorsunuz. Falan işte Celal Paşa dedi ben uçayım dedi. Asım arkasında duruyor. Komutan gaz verdi, tayarı piste hızlandı. Pissten kaçmaya başladı tayar. Şimdi pistten kaçmaya başladı. Komutan pedal aradı. Pedal yok. Asım dedi istikamet dümeni nerede bunun dedi. Bu arada Asım 11 yaşında. Asım birden speedometreye gözü gitti Asım'ın Komutanım, hızı doldurdunuz, kalkın kalkın levyeyi çekin komutanım dedi. Ben hayatımda bu kadar komik bir sahne görmedim. Yani 11 yaşında bir çocuk elinde Celal Simpaşa odurup Asım diyor, kalkın kalkın komutanım levyeyi çekin diyor. Şimdi, e, o akşamki tutum Asım'a şunu gösterdi ki karşısında kendisiyle ilgilenen, kendisinin seviyesine inebilen, e, fakat bizim de üstümüzde olan birisi var. Evet. Ondan sonra Asım diğer komutanlarla tanıştı. Bunların hepsi, Doğan Bey istisnasız Asım üzerinde öyle bir etki yaptılar ki. Evet. Yani mesela Asım'a soruyorlar, Asım dersler nasıl gidiyor? Değil mi? Benim sormam bir şey ifade etmiyor. Bir keresinde Asım kimyadan bir kötü not aldığı için Münih'te miydi? Zürih'te o üniversitelerden birinde. Telefon ediyor annesine babasına. Diyor ki, ben bunu Balanlı Genere'le nasıl söyleyeyim? Babasına söylüyor. Ben diyor çaktım kimyadan. Balanlı genelere nasıl söylerim ben bunu? Diyor. Şimdi onun gözünde biz hepimiz komutanların altında bir grubuz. Evet. Biz de Asım'ın askerlik arkadaşlarıyız. Askerlik arkadaşına soruyor ya komutana nasıl söyleriz? Söyleyeceğiz. <gülüyor> <Anladın mı>? evet. <gülüyor> ben orada hakikaten bir model de gördüm. Şimdi onun içerisine girmek istemiyorum ama... Ee, bunu e, bir makalemde falan takip etmek istiyorum internet evet. falan. Hakikaten müthiş bir model var orada. Yani anne baba belirli bir kaynaktan sorumluysa ve değerlerini oradan alıyorsa o zaman çocuğu o kaynakla temas ettir. Evet. Ve böylelikle çocuk e, anneyi babayı sorumlu tutmasın. O kaynakla ilgili olarak kendi sorumluluğunu keşfetmeye başlasın şeklinde. Şimdi benim... E, Nuriye öğretmenle ilgili bir sorun var. Şimdi o Zaten kadar önemli, önemli ki ya. yani o kadar önemli bir cümle söylüyor ki sen coğolak ol diyor. Evet. Bak diyor annen baban zengin seni işletmeye doğru yönlendirebilirler evet. ama diyor bence diyor sen çok iyi bir bilim insanı olursun evet. diyor. Bunu nasıl anladı? Vallahi hocam Nuriye Hanım çok ilginç bir hanım. Hala da hayatta. Evet, aradım gidip, yani çok çok yaşlandı evet. ama evet. Aradım gidip, ben ona bir, bir de kitap hitap ettim. Evet. <gülüyor> Nuriye Hanım Odessa'lı bir ailenin kızı. Ee, Lenin Ukrayna'yı yuttuktan sonra onlar İstanbul'a hicret etmişler. Dolayısıyla bir Rus kültüründe yetişmiş belli bir yere kadar. İstanbul'a geldikleri zaman Nuriye Hanım'ın büyük şansı e, üniversiteye gidince bütün Almanların doldurduğu üniversiteye gitmiş. Yani biliyorsunuz İkinci Niyaz Savaşı'nda en iyi Alman Üniversitesi İstanbul Üniversitesi derlermiş. Evet, evet. Çünkü Alman dolu. Yani evet. mesela Kozvik'ten ders görmüş, Heilbronn'dan ders görmüş. Evet. Yani kendisi de anladığım kadarıyla çok yetenekli bir e, kişi. Çünkü öğlene kadar e, Işık Lisesi'nde tabiat bilgisi öğretmenliği yapan, biyoloji öğretmenliği, jeoloji öğretmenliği yapan Nuriye Hanım öğleden sonra üniversiteye gidip araştırma yapar, üniversitede laboratuvarlara girer evet. ve yayın yapardı. Evet. Nuriye Hanım'ın Pek çok paper var şeyler eee. üzerinde, makalisi var, pardon, e, eee. lepidoptera üzerinde, kelebekler üzerinde. Atif e, Şengün Hoca hocayla beraber İstanbul'un gündüz kelebekleri hakkında, işte bilmem ne hakkında falan bir sürü yayını var. Şimdi Nuriye Hanım e, sınıfta ders verdiği zaman ben şunu fark ediyordum, Nuriye Hanım yaptığı işten zevk alıyordu. Eee. Ben lise uçlara bir şioloji ödevi yaptım, orta birdeyken. Nuriye Hanım bunu yakaladı. Beni çağırdı ve önce işte kopya hmm. çekmenin, kopya vermenin, kopya çekmek kadar ahlaksızlık olduğunu. Hmm. E, dolayısıyla beni başkasına verilen ödevi benim yapmamın doğru olmadığını falan. Bunları anlattı. İşte zıvkı çıkacağız diye ümit ederken ben senin baban jeolog mu dedi. Hayır hocam dedim. Peki ailede jeolog var mı dedi. Hayır hocam. Nereden biliyorsun bunları dedi. Ben meraklıyım dedim. Nereden geliyor meraklıyım. Jülben'den dedi. Ben dedim Azim Merkezi'nin seyahati okudum. Ondan sonra Jules Verne'nin diğer kitaplarını okudum. İşte o profesörün neden gibi olmak istiyorum ben de dedim. Olmak istiyorum ama, jeoloji meslek olur mu? Böyle bir kavram yok kafamda. Çünkü evde hiç unutmuyorum, bir keresinde ben kemiklerle ve taşlarla uğraşan birisi olacağım de dedim Babam baktı, jeolog diyorlar galiba onlara dedi. Yani jeolojinin ile temasım ailem kadar oldu ama aile bana bol bol kitap alıyordu. Evet. Evde küçük bir kütüphanem, işte mikroskopum falan filan vardı. Niye evet. alıyorlardı onu da bilmiyorum ama evet. alıyorlardı. Evet. Evet. Ondan sonra Nur Hanım gelmeden dedi. Beni yukarıya çıkardı. Biyoloji şeyi var, laboratuvarı var. Biyoloji laboratuvarını çekmecesini çekti. Bak burada taşlar var dedi. Bunları sınıfla dedi. Bunlar dedi, lalet dahin getirilmiş buraya konmuş dedi. Jeoloji için. Kimse de ilgilenmemişti dedi. Sen dedi bunları sınıfla mı? Sınıfla dedi. Takıldığı yerde bana sor. Elim cebine attı. Beyaz önlük giyerdi. Önlüğün cebinden anahtarı çıkardı. Sen de kalsın. Dedi. Bütün biyoloji laboratuvarı. Ben ortaokul öğrencisi yatılıyım e, birinci seni iftara geçtiğim için şeye girmiyorum e, ne derler e, etüde girmiyorum dolayısıyla kütüphanede oturup çalışma hakkım var Nuray Hanım da anahtarı verdi istezsem görüşle burada olacağım şimdi bu bir kere müthiş bir kendime güvenmiyorum tabii Nuray Hanım var bu temas e, ondan sonra da sık sık sohbet ettik Nuray Hanım akıla verdi ben Ve sonra ayrılırken işte bana dedi ki bak dedi Türkiye'de yani bu ilimlerde gözlemsel bilimlerde adam çıkmamıştı. Sende dedi yetenek var. Sakın dedi ailenin seni dedi başka tarafa yönlendirmesine izin vermeyin. Evet. evet. Sen söyle aynı şeyi bana sırrı erinç söyledi. Evet. Sana dedi doktor ara bitirmeden sakın geri dönme. Başka Hı. iş yaptırmaya kalkarlar sana. Evet. Sakın hadi. Evet ııı ee, değerli izleyenler ııı ee, burada eğer seyrediyorsa ben Nurey öğretmenimize sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Ne mutlu, bugün hakikaten etkilediği bir bilim insanıyla karşı karşıya sohbet etme imkanını buluyoruz. Şimdi Aa. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iki tane insan var ve onlar okudukça bu kitabı benim gizli kahramanlarım oldular. Tanımıyordum İhsan Ketin ve Cengiz Dökmeci. Evet. evet. Yani Cengiz Dökmeci'yi keşke ikna edebilseniz de o da buraya bir kere gelse. Çok isterim. Yani e, İhsan Ketin çok önemli bir adamdı benim açımdan. İhsan Ketin'i ben annemin bir arkadaşı vasıtasıyla tanıdım. Jeolojiye evet. meraklıyım. Evet. E, bir oturuyor ya dedi bizim apartmanda bir jeolog şey oturuyor dedi. Hmm. Tanışmak ister misin dedi. Dövdüm, Kim? İhsan Ketin deyince. dedim bu çok mühim bir adam. Evet. Yani ben daha lisedeyken İhsan Ketin adını biliyorum. Evet. Kitaplarını almışım. Evet. Falan gel bir gün getireyim seni dedi. Çok sessiz efendi bir adam dedi. Gittim. İhsan Hoca ile biraz konuştuk. Rahmetli eşine döndü, Betiş dedi, bu delik ile konuşurken sanki dedi bir meslektaşla konuşuyorum Ve yanından ayrılırken bir kitabını imzalayıp hediye etti bana. Onu verdi, seni, ne kadar dedi, anlar, seni dedi asistan alacağım. Şimdi Dağam Bey ben lisedeyim, <gülüyor> seni ben asistan alacağım deyince hocam dedim, <gülüyor> Jeoloji okuyacağım dört sene. Deyin ki iki senede master yaptım, etti altı sene. Üç sene doktora yaptım deyin, etti dokuz sene. Şimdi dedim dokuz sene sonrasını konuşuyoruz. Yani dedim onun için dedim bir söz vermeyin siz bana. Yo yo yo dedi. Ben seni asistan olarak alacağım dedi. Kadroyu tutacağım sana dedi. Doğan Bey ben doktoramı bitirdim. Kadrom hazır. Müthiş. Tak diye aldım aldı. Yani. Şimdi İhsan Ketin'in yanında ııı e, üniversiteye biz girdik. Bu arada sırrı erinç ile temas da var. İhsan Bey'in arkadaşı. O da coğrafyanın büyük devi yani İhsan Bey'e muadil diyebileceğim. Zaten iki tane adam gelmiş Türkiye'ye gel bilimlerim. İki tane büyük adam. Ondan ahbaplık devam ediyor falan. Fakat teknik üniversite girece başka bir şey oldu. O zamana kadar bilim bir hobidir, yapılır. İşte kendimi tatmin ederim. Dünyada ilişkileri de hocalarımdan gördüğüm gibi sürdürüyorum, yayın yapıyorum, bilmem ne yapıyorum falan. Filan. Bu yüzden hiç düşünmemiştim. Mesela Citation Index diye bir şeyin varlığından haberdar değildim ben Türkiye'ye geldiğimde. İşte Cengiz Dökmeci Hoca, Hı. benimle temas etmek istediğini bildirmiş bizim dekana. Hı. Ben Cengiz Dökmeci'nin adını duymamışım. Dekana gittim sordum, kimdir bu diye. Aaa dedi. Kaç yaşındasınız o zaman? İşte o zaman, bin dokuz o kadar, 27 yedi, yirmi ay. Aaa dedi, teknik üniversitenin çok büyük adamlarından biri dedi. Nasıl ha. duymadın sen dedi. Ben şimdi Erdoğan Şubi Hoca'yı biliyorum. Benim teknik üniversite girmenin sevmi olanlardan. Evet, evet. Tabii Erdoğan Bey gibiyim. Aaa dedi öyle. Evet. E dedim pek aynı. İşte bir telefon konuşması oldu, kitapta da okudunuz belki, Hı. yani Erdoğan Bey benim yanımdan aradı, Erdoğan Yüzer Hoca benim yanımdan evet. aradı Cengiz Bey'i. Evet. Cengiz Bey'in dediğini ben duyuyorum, çok da mahkum oldum de dekana diyor ki ya sen kimsince cehle anlatıyorsun bana diyor. Cık. Valla Erdoğan abi de zağlar. çok şahane yani benim üzerimde çok iyi etkileri olmuş bir evet. kişidir, Erdoğan abi kapattı telefonu, bu dedi kendine has bir adamdır, sen kendin bir git dedi. Ben gittim Cengizmeye. Şimdi bir kere ilk gördüğüm şey, dekanlığa geliyorsunuz. Bir dekana direkt giriş kapısı var. Bir de sekreterden giriş kapısı var. Direkt giriş kapısının üzerinde koca bir ilan duruyor. Öğrenciler randevu almadan gelebilir. Öğretim üyeleri sekreterden randevu almak zorundadırlar. Ve bu Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta gelmediğim gibi. Neyse evet. tabii ben iyi bir Türk çocuğu olduğum için gene de hocanın direkt kapısına çalmadım sekreterler. <gülüyor> Ayşe diye de çok tatlı hocanın da hemşerisi olmuş, akıllı bir sekreteri vardı. Evet. Dedim ben geldim hocaya haber vereyim falan. Evet. Gittim hocaya. Pengiz Bey e, dedi ki ben dedi sizin adınızı Amerika'da duydum. Dedi. Çok memnun oldum hocam dedi. Ben dedi sizi dedi biliyorsunuz bir dergisi var dedi biliyorum hocam dedim onun dedi edit, edit, yayın kuruluna almak istiyorum hocam dedim o dergiyi icem yayınlamıyor evet. dergi yayınlamayacak dedi isminiz lazım falan dedi. dedim yani şeref duyarım ama dedim garipim de gitti yani ne yapacağım ki ben orada falan onun sonra Cengiz Bey dedi ki bak dedi şimdi dedi sen Türkiye'ye geldin dedi çok tehlikeli bir ortama geldin dedi çünkü dedi sen dedi meşhur olmuşsun daha gelmeden. Dedi. Dolayısıyla dedi sen büyük adam olduğun için hemen dedi sana dedi büyük işler vermeye kalkarlar ve senin sonun olur. Dedi. Çünkü dedi buradakiler dedi seni hakikaten büyük adam zannediyorlardı. Sende dedi olmayan bir akıl varsa o akıl daha sende yok dedi. Sen de farkına varmayabilirsin dedi. Onun için dedi Türkiye'deki bir sürü dedi yeteneği Türkiye mahvetmiştir. Kendimle ilgili olmayan konularda harcayarak dedi. Onun için dedi 2000 senesine kadar dedi. Bu konuşma 1980, 1983 evet, 2000 evet. senesine kadar evet. İdari görev kabul etmeyeceksin. Evet. Ve dedi, ciddi dergilerde yayın yapacaksın. Dedi. Bak dedi, ben Türkiye'de yayın yapmıyorum. Çünkü dedi, Türkiye'de yayın yapacak kadar hiçbir konuya hakim değilim Bana Osman'ı cingiz söylüyor. <gülüyor> evet. Birden beri adam ketti ki kafama, adam bana diyor ki Türkiye'de hakemlik mekanizması çalışmaz. Evet. Atlarsan bir yerde ya o sana atladın dikkat et şuna diyecek bir adam yoktu. Evet, evet. Ha ve onun üzerine hocam evet. Cengiz Bey bir kere beni çok yakından izledi. Evet. Beni izlemekle kalmadı arkadaşlarımı da izledi. Ne evet. yapıyoruz evet. ne ediyoruz? Evet. Ve yani Amerika'da okuduk İhsan Bey emekli oldu çok güzel emekli oldu Türkiye Jeolojik Kurumu küçük bir toplantı yaptı bitti. Evet. Cengiz Bey geldi siz ne yapıyorsunuz? Evet. Hiçbir şey yapıyoruz. Cengiz Bey çok önemli bir ...felsefeyi, dünya anlayışını üniversite temsil ediyor. Değerli izleyenler, bu konu çok önemli toplum için. Onun için kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Cengiz Bey'in temsil ettiği düşünceye ben gerçekten yeniden gelmek istiyorum. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler... Konum Celal Şengör ve bu ara vermeden önce Cengiz Dökmeci'nin son derecede önemli bir şeyin altını çizdiğini ve genç bilim insanı Celal Şengör'ü bir tehlikeden korumaya çalıştığını söylemeye çalışmıştım. Hakikaten öyle yapıyordu değil mi? Yani Aynen. Evet. Yani bize örnekler verdi. Yani kendi hocası Mustafa İnan'ı verdi. Dedi ki bak dedi Mustafa İnan dedi. Herhalde halde dedi, mekanik dünyasının büyük isimlerinden olan bu Rus Timoshenko'dan dedi daha yetenekli bir adam. Ama hoca bir Timoshenko olamadı dedi. Çünkü dedi hoca buraya geldi dedi. İyi bir ailenin kızıyla evlendi dedi. İşte belli bir sosyete girdi dedi. Efendim Yahya Kemal Şiirini tersinden okuyabildiği için ezbere çok büyük hayranlık uyandırdı. Ama dedi mekanikçinin vazifesi Yahya Kemal için tersinden okumak değil. Dedi. Hoca dedi şahane bir öğretmen dedi. Yani dedi. Mustafa Bey girdi mi tahtaya yazdı mı karşısına merkebi koysa anlardı dedim o kadar güzel bir öğretmendi ama dedim bu Mustafa Bey bize bir gün demedi ki dedi ya çocuklar bu konuda bak şu şu şu şu, şu da var takip edin şunun peşine gidin demedi bir lise öğretmeni heyecanıyla dedi bize çok güzel şeyler öğretti ama biz hiçbir zaman dedi bilimin öğrenip bitirilen bir şey olmadığını duymadık. Şimdi dedi senin burada yapacağın dedi, ben belli bir yere bilimde geldim. Artık bundan sonra bu yetti. Şimdi bunu etrafıma yayma geldiğin an dedi bitersin. Yani. Bilim dedi sürecek. Etrafına yaymak istediğin adamlar da o süreci görüp özenecekler. Evet. Zaten özel miyosa dedi. Evet. Onu görmeleri lazım dedi. Ve hakikaten e, hayatımın çeşitli devrelerinde belirli ikazlar yapmıştır Cengiz Bey. Evet. Ne kadar önemli. Evet. Gençler... Yani, çok şey ben kendisine çok şey borçluyum. Evet. Çok hakikaten çok şey borçluyum. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada böyle bir takdirle, sevgiyle <gülüyor> e, yönlendirmesi sizin bir bilim insanı olarak etkilediğiniz diğer insanlarda onun da payı var. Sizin, anlamına. Öğrencilerin gibi. hepsinde. Ben, hepsinde. <gülüyor> Hocam inanmazsınız <gülüyor> ben mesela Amerika'ya yurt dışına gönderdiğim öğrencilerden rica ediyorum. Evet. Cengiz Bey'le konuşun gidip bir kere ve gidiyorlar. Ve ben şunu biliyorum ki, hocanın öğrenciyle olan iletişimi meslektaşlarıyla olan iletişiminden daha iyi. Evet. Öğrencilerle çok evet. daha iyi iletişim kuruyor. Evet. Ve çocuklar da onun yanından böyle yani ağızları açık, geri geliyorlar. Evet. evet. evet. <gülüyor> Şimdi biraz da böyle eğitim konusuna falan girmek istiyorum. Böyle Eğitimle ilgili olarak işte Sefa Kaplan Bey sizinle böyle konuşurken Asım neden iyi bir eğitim alsın falan şekilde sorduğunda çok ilginç bir cevap veriyorsunuz. Hayattan keyif alması için Hı. şeklinde. Bunu biraz açmanız Memnuniyetle. için. Memnuniyetle. Şimdi hocam ben daha önce ettiğim gibi hiç geçim derdine düşmemiş bir adam. Yani ve hayatın boyu zevk aldığım işlerin peşine düştüm. Zevk aldığım işlerin de kalıcı bir şeyler ortaya çıkarmasını istedim. Yani enten püften şeyler olmamasını tercih ettim. Bunda şunun bir faydası oldu. Geniş aile çevremde enten püften işlerle uğraşan akrabalarım vardı. Ve bu akrabalarımın e, tatmin olmadıklarını gördüm. Yani bir araba aldın ve bir tane daha aldın. Daha iyisini aldın, daha hızlısını aldın. E. Ya nereye gidiyor ya bu iş? Bir kere bundan ilk olarak beni bir hava kuvvetleri kurtardı. Şöyle ağzı Yani benim, e, efendime söyleyeyim, sürat motoru kullanan kuzenlerim varken, ya ben ile tepelerinde uçuyordum. Yani o, bir kere onu zaten aşmış durumdaydım. Fakat en önemlisi, e, belirli çevrelerde dikkat ediyordum ki ben okuduklarım nedeniyle, meraklarım nedeniyle daha büyük bir saygınlığa sahip. Fakat bunun da ötesinde, Yaptığım işten çok keyif alıyordum. Yani bir gece, hiç unutmuyorum Ramazan, Arkın Hayattaysa, Allah sana etmezsin, öldüyse Allah rahmet eylesin Arkın kitab sahibi O Gökkuşağı serisi çıkartmıştı. Ansiklopediler, İtalyanlardan tercüme Bu ansiklopedilerden bir tanesinde de Tetis Okyanusu'nun Baryo coğrafyası vardı Eski hali Gece saat iki Ben yatağımda oturmuşum Şimdi bakıyorum, okyanus Türkiye'nin bulunduğu yerde Türkiye'nin Bugün okyanusta değil Nasıl oldu bu işliyim Allah? Annem geldi. Ne yapıyorsun sen? Dedim ya gelsene benim. Bizim burada dedim okyanus varmış eskiden. Ve dedim bak dedim biz böyle dedim kıvıllarak yükselmişiz. Dedim ya anne bırak ya şunları yat yarın mektebin var senin. Falan. Fakat o merakla nasıl oldu bu? Iş? Evet. Şimdi Robert Koleji'de benim bir başka öğretmenim vardı. Tarık İnezi. Ondan da bahsettiydi. İthiş tamam, evet. bir cazdı. O bana bir makale verdi. Şunu tercüme et de ben okuyayım diye. Kendisi Deniz Albay'dı. Ee, coğrafya öğretmeni olarak yetişmiş. İngilizcesi yoktu. Hı -hı. Onu tercüme ederken dedim ya hocam baktım şöyle. Bu dedim kıtaların kaymasından bahsediyor. Ya verin dedim bunu kimse. O kadar geri kalmış Türkiye ki ben yani kıtaların kayması teorisi işte ve genel teklif etti. Daha sonra reddedildi. Orada kalmışım ben de. Evet. Sen şöyle bir tercüme etsene bana. Yani tercüme ettim, anah dünyada neler olmuş ve Büyük Zülsün teorisi çöpe atılmış. Şimdi beni aldı bir karamsar Ha. Lan, yani şimdi, şeoloji, bu ne biçim bilim ya dedim, bu kadar büyük adam oluyor çöpe atıyorlar dediğini. Falan, çok üzüldüm ve şeolojiyi bırakmaya karar verdim. Onun üzerine çok ciddi bir depresyona girdim. O kadar ki notlar düştü, bilmem ne düştü falan. <gülüyor> ondan sonra şimdi Kaka Toa filmi geldiydi. Onu gördükten sonra o Yanardağ'ın güzelliği falan dedim gene bu iş iyi bir iş. Fakat ondan önce Tarık Bey bana dedi ki ya dedi, bilim böyle gelişiyor. Yani dedi senin dediğin olmasaydı dedi mağara insanı Einstein'ın teorisini bulmuş olur. Dedi, Öyle değildi. Bilim dedi her zaman dedi teoriler ortaya atar. Bu teoriler kontrol edilir. Bu teoriler yeni gözlemlerin yapılmasına sebep olur. Ve dedi biz eski teorileri eleyerek bir yere geliriz. Dedi. Onun için dedim bak dedi, dünyada neler olmuş dedi. Şimdi dedi sen jeolog olarak dedi bunları kontrol edeceksin dedi. Bunlar doğru mu? Bak dedi Züyüs'ün yaptığını yanlış olduğunu öğrendi. Şimdi yeni bir teori var. E dedi birisinin de söylemesi lazım bu yanlış mı değil mi? Bana o zaman aklıma dedim ya bu doğru dedi. Yani böyle yaklaşmak lazım. Ne kadar temel bir değişim değil mi? Hocam ben Amerika'ya gittim kendi İngiliz hocalarımla konuşuyorum bu konuyu. Evet. İşte o zaman Amerika'da bize şey diyorlardı ki efendim işte siz gidin araziye gözlem yapın siz hakikat ortaya çıkacaktır. Ben de diyordum ki ya böyle çıkmaz hakikat ortaya. Kafanda bir model olacak. Gidip kontrol edeceksin ama kendi modeline aşık olmayacaksın. Değiştireceksin falan. Bakıyordum ben İngiliz hocalar da benden aynı fikri. Onlar da öyle çalışıyor. Evet. Bir gün bir konuşma oldu. Böyle. Ben Kevin'e söyledim düşünceni. Ha evet. dedi sen Popper gibi düşünüyorsun dedi. Hayatımda duymadım. Kim bu ya dedi. <gülüyor> bu dedi çok dedi, önemli bir bilim fiyasifi. Anlattı Aha. ve ertesi gün evet. Brian McGeehan'ın Popper hakkındaki küçük kitabını getir al bunu oku." dedi. Da ben bunu okudum, hey, dünyam değişti. Çok memnun oldum, Kevin'e kitabı iade ettim. Evet. Hemen gittim üniversitenin bookstoruna yani kitapçı dükkanına, evet. evet. Popper'in bulabildiği bütün eserlerini aldım. Hepsini okudum. Seneler sonra da Popper'le bir kere telefonda konuşurken, Popper dur dur bir ara, dedi. Siz dedi benim öğrencilerimden fazla okumuşsunuz benim yazdıklarımı dedi. <gülüyor> Nasıl bir hava yani, içinde okuyorsunuz tabi? Yani şimdi hocam, evet. bir kere yaptığım işin felsefesini orada okuyorum. Evet. Çünkü Popper'in dediğini ben yaşıyorum her gün. Evet. Her gün bunu yapıyorum. Evet. Mesela postmodernist etkiyle bilime yapılan saldırıları, efendime söyleyeyim işte Feyre abim bilirsiniz anything goes falan. Ya bunların zırva olduğunu ben kendi hayatımdan biliyorum. Evet. Ve ben düşünerek bilim yapıyorum. Yani ya ne yaptığımı da düşünüyorum. Onun için ...jeolojinin tarihine de çok meraklı. Evet. ...jeolojinin felsefesi tarihi hakkında da ben yayınlar yaptım. Mesela Geological Society of America'nın... ...The History of Geology Division'ın başkanlığını yaptım ben. Evet. Evet, evet. Çünkü... ...bir konuyla... ...ilgileniyorsanız... ...o konuyu... ...bir kül halinde kucaklamanız lazım. Anlamaya çalışabilmek için. Yani anlamaktan vazgeçtim. Evet. Başlayabilmek için... Kül halinde kucaklamanız lazım. Evet. Ben öğrencilerim şunu diyorum. Mütehassıs olursanız uşak olursunuz. Evet. Genelci olmaya gayret edin. Ha, Herkes yapamaz mı? Evet. Ama gayret edin. Evet. Çok çok önemli bu söyledikleriniz. Şimdi bu kitapta bir yerde şöyle bir cümle kullanmışsınız. Diyorsunuz ki bilim, iltifat gördüğü kültürlere gidiyor. Evet. Fuat Sezgin hocanın bana söylediği bir şeydir. Öyle mi? Evet. Evet. Ee... Ee... Müslüman bilimini konuşuyorduk. Fuat Bey biliyorsunuz İslam bilim tarihinde devrim yaratmış bir adam. Yani Almanya'da. Biz 147'de onu 147'de yapıp kovmuşuz hocam. Fuat Sezgin Hoca'yı. Kazım Çiçen Hoca da derdi ki iyi ki Fuat kovuldu derdi. Kovulmasaydı bu kadar iş yapamazdı burada. Yani <gülüyor> Almanya'ya gitmiş. Evet. Hoca, e, ve hoca bana dedi ki, bak dedi, Müslüman biliminden bahsetti ki bizimkiler dedi mesela sırf dedi, Müslüman bilimi bilirler, üç beş isim bilirler. Bu öyle değil dedi. Müslüman bilimi dedi, Yunan biliminin dedi. Direkt devamı Yunan bilimine borçlu ortaya çıkışını. Ama dedi ondan sonra bir kritik safhaya giriyor. Kendi eleştirmeye başlıyor. Mesela Ptolemayos'un dünya çevresinin ölçümünü, yanlış bunlar diyorlar. Beni değil. Bunları değiştiriyorlar ve ondan sonra dedi Müslümanlardan da Avrupa'ya göçüyor bilim. Şimdi dedi bunu sosyolojik olarak bak. Neden? Çünkü dedi belirli bir dönemde Müslüman toplumda bilime iltifat ediliyor. Bu iltifat bittiği zaman bilim de bitiyor. Beni Almanya'ya davet ettiler. Ge geçen hafta yani sizin beni evet, konuştuktan evet, sonra. Evet. E dedim ki geliyorum. Peki Bielefeld e gideceğim. Berlin'den Bielefel'de gideceğim. Dedim birinci sınıf trenine geliyorum. Kızcağız durdu, dedi, Heşengör, gördü çok üzüldüleriz. Biz sadece, de ikinci sınıf parasını verme yetkimiz var, üniversite olarak. Kıza dedim ki, hiç üzülmeyin, dedim. Ben, dedim, birinci sınıf parası istemem sizden, dedim. Yalnız, dedim, şu beni üzüyor, dedim. Biz kendi kendimize ikinci sınıf adam muamelezi yapıyoruz, profesörlerine. Ben, dedim, birinci sınıf adamım. Birinci sınıfa gelirim, dedim. Ha, dedim, sizin paranız yetmiyorsa ben veririm, sen merak etmeyin. Ama, dedim, bu güç bende varsa, ben, dedim, ikinci sınıfa oturmam. Şimdi dedim ben profesörüm. Çok önemli bir mesuliyet taşıyorum zaten. Dolayısıyla bu bilime olan iltifat bakın bugün azalmıştır. Bugün bilime olan iltifat parayla ölçüyor. 19. yüzyılda Charles Darwin'in kitabı popular kitaptır. Yani e, halk okusun diye yazılmıştır. Bizim bugün yere göğe koyamadığımız o The Origin of Species popular kitaptır. Sir Charles Lyell Hayatı boyunca ziyolojiden başka hiçbir şey yazmamış. Kitaplarının parasıyla geçilmiş. Evet. Yani şimdi böyle bir şey düşünebiliyor musunuz evet. Mümkün mü böyle bir şey evet. yapmak dünyada? Evet. Mümkün değil artık. Dolayısıyla e, bilime iltifatın azaldığı yerlerde bilimsel faaliyetin en azından espresi değişiyor. Evet. Bilim sadece ve sadece merak için yapılır. Yani bilimisiz bir ihtiyaç karşılığı yani insani ihtiyaçlardan kastım efendim daha rahat yaşayayım daha iyi yaşayayım diye yapıyorsanız o bilimde nereye kadar gidebilirsiniz bilmiyorum ama merakınız için yapıyorsanız yani o merak sizi öldürse bile onu peşinde gidiyorsunuz. değil yani. mi? Evet bu çok çok önemli bir şey ve hak eden çocuğun gelişim ortamında o meraka saygı duymak çünkü onla doğuyor. Evet. Ve hakikaten bir. bir... Yani bir hakikat kaygısı diye bir şey var. Çocuk onunla doğuyor. Doğru mu acaba bu? Ne var burada diye mutlaka soruyor. Ve ona saygılı olan. Ee, şimdi üç e, dakikalık kadar bir zamanımız kaldı. Fakat burada ben sizi bırakmadan önce sormak istedim. Bilim insanı bilimsel sohbet ortamında yetişir kavramı içerisinde bu Kenan Burke'ün ee, bir yazdığı bir makale hikayesi var böyle. Evet, bir şey. evet, evet, evet, inanılmaz bir şey. Bir öğle yemeğinde yazdı adam evet. yani. Evet. Efendim öğle yemeğinde vakit kaybediyoruz dedi Steve Dolan. Ha öyle mi dedi, Kevin ben makale yazacağım dedi. Evet. Konuyu da sen seç yarın dedi. Evet. Geldi, Steve R.K.E.L. dedi. Kevin hiç tereddüt etmeden başladı, yazdı bitmedi. Kurşun kalede de silgisiydi. Evet, ya. evet, yazdı bitmedi. <gülüyor> Hocam Nature'da yayın oldu. Ve çok sitasyon evet ve orada görüyorsun, şimdi buraya bilmiyorum yazdım ben galiba yazmadım. Bir ibadanda genç bir İngiliz geliyor şey. Çünkü sene sonunda Kevin bölüm başkanlık olarak soruyor. Sen ne kadar yazdın, sen ne kadar yazdın, sen ne kadar. Sıra bana gelince benim vaktim olmadı bu seneyiniz demiş. Evet. Ne demek evet. demiş Kevin? Çukuk çöreye demiş. Çalı çürük, çalı topladı demiş. Çakıl pardon. Çakıl. çakıl evet, Topla getir demiş. Evet. Çocuk getirmiş. Herkes çıktıktan sonra bir tepe gözde küresellik Hızlı bir şekilde nasıl ölçülür? Kevin yeni bir yöntem hemen orada. Evet. Yarım sayfa paper çocuğun adını koymuş. Evet. Al bunu gönder. Ve evet. bu yayınlandı. Evet da demiş vaktim yoktu deme evet. Şimdi Kevin'den ve John Dewey'den ben yaratıcılık nedir onu öğrendim. Evet. Yani bu adamlar inanılmaz adamlar. Evet. Ve yani yanlarındaki Amerikalılar ve bu adamları seyrediyorlar. Evet. Yani, i̇ş yaparlardı. Evet. Yani John ve Kevin hele John'un hitabeti de müthişti. Bir ders verin. Bir gün şiddetli migrenle dersine girdim hocam. Şiddetli migren. Mi? Çok şiddetli. 10 dakika sonra migren geçti ya. Şimdi siz psikolog olarak bir başka <gülüyor> zamanda bunu bana izah edebilirsiniz çok memnun oldum. Hayatımda ilk ve son defa böyle bir şey. Ya. 10 dakika sonra bitti migren. Değerli izleyenler. Sizin de gördüğünüz gibi Celal Şengör bu ülkenin çok önemli bir zenginliği. Ve böyle bir zenginlik bu ülkede konuşuyor, yazıyor. Ben bu kitabı okumaktan çok büyük zevk aldım ve zenginleştim. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım o kadar çok şeyler vardı ki soracağım şeyler. Yine başka bir gün buluşuruz ve sohbet Memliyette, ederiz. Emriyetle ben de şeref duydum hocam. Sağ olun. Teşekkür Sağ ederim. Olun. Değerli izleyenler önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan insana programını sondu.